Şimdi konumuz, bugünkü konumuz kardeşler, imanın artması ve eksilmesi. İlk oturumumuz bu, ki ilk oturumumuz imanın artması ve eksilmesi meselesi. Biz ne işleyeceğiz dedik dersin en başında, dört ana başlık değil mi? Birincisi neydi? Amelin imandan olduğu, amel-iman ilişkisi yani. Dün sadece onu işleyebildik. Geriye üç ana başlık kaldı. Bir... İmanın artması ve eksilmesi meselesi ki şimdi onu işleyeceğiz inşallah. İki, imanda istisna yani inşallah müminim demek meselesi. Üç, iman ile İslam arasındaki fark. Evet kardeşler, ehli sünnetin iman <gülüyor> meseleleri içerisinde asıl olarak, asıl olarak gördüğü meselelerden biri de imanın artması ve eksilmesi meselesidir. O zaman neymiş bu mesele ehli sünnette Mahmut abi?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 Yanılmaz. O yüzden ne bir sosyal ne diyor la tectemi ummeti ala dalaletin. Benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Evet, imanın artması ve eksilmesi meselesi dedik ki ehli sünnet tarafından icma edilmiş. Mesela hemen icmaı zikreden birkaç tane alim sayalım. Yahya İbn Said el Kattan, Abdurrazak es-Sinani. Bunların hepsi ne? Selef imamlarıdır. Ebu Ubeyd Kasım i̇bn Sallam. Ebu Ubeyd Kasım i̇bn Sallamı duyduğunuz zaman duyduğunuz zaman esas duruşa geçeceksiniz. Esas duruşa geçeceksiniz. Güzel gazel. Ben de düşünüyordum. Ne söyleyeyim? Buldum maşallah. Tamam. Ebu Ubeyd Kasım i̇bn Sallam Duyduğunuz zaman esas duruşa geçeceksiniz. Ahmet İbn-i Hanbel. Bu ümmetin imamı. İmam El-Bukhari. İmam Et-Taberi. Bunların hemen hemen hepsini tanıyorsunuz, değil mi? Hemen hemen hepsini tanıyorsunuz. İbn Abdilber. Onda da esas duruşa geçsin. Neden özellikle şimdi İmam Buhari daha imamdır mesela İbn Abdilber'den ama İbn Abdilber dediğimde esasa geçeceksiniz dediğinin sebebi şu. İbnu Teymiye, İbn Abdilber ve eee mesela Ubeydibni Kasim ibni Selam gibi alimler zikrettiğinde büyük ölçüde katı icmazlık zikrederler diyor. Çünkü ihtilafı o kadar biliyorlar ki bu alimler ihtilafı bilmeleriyle meşhur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 Devam ediyorum. İmam Etzaberi dedik. i̇bn Abdilber dedik. Ebu Hasan el Eşari. Kimdir Ebu Hasan el Eşari? Bugün Eşari mezhebinin neydi? Kurucusu. Onların kurucusu diyelim. Yani o tam e, doğru olmaz aslında ama kurucusu diyelim. Yani minbab tecavuz tecavüz yani geçiş yapma babından kurucusu diyelim. Sonra ne oldu bu? ehli sünnete kendisini ne yaptı? İntisab etti. Bu da icmayı zikreder. İman arttığına eksildiğine dair. Başka? İbnu Ebi Zeyd el-Kayravani. Özellikle bunu söyledim de bir de malike alimlerinden alalım. Ahmet İbni Hanbeli aldık Hanbeli alimlerinden değil mi? Bir de Maliki alimlerinden alalım. Bir de Şafi alimlerinden alalım İbni Kesir. Ve daha onlarca alim imanın artıp eksildiğine dair icmayı zikretmişlerdir. Hemen birkaç tanemizde kaynak veriyorum. Nerede bulursunuz bunları? İmam Zeheb'in Es-Siyer'de bulabilirsiniz. Elle'l-Lalekai'de bulabilirsiniz. İbni Batt'a, El-Ibane'de, Fethül-Bari'de, Sarih-ül-Sünne'de, Et-Temhid'de, Risaletun ila ehli seğr bu Ebu Hasan el kitabıdır. İctemâul Cuşul İslâmiyye bu İbn Kayyım'ın kitabıdır. Mecmû'u Fetâva bu İbn Seymiyye'nin kitabıdır vesaire. Bu eserlere baktığınızda bütün bu icmaları ne yaparsınız kardeşler görürsünüz. Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus var şimdi kardeşler. Diyoruz ki bunlardan cumhuru bakın ehli sünnet icma etmiş midir imanın artma ve eksildiğine? Etmiştir. Diyoruz ki, işte bunların, bu ehli sünnetin cumhuru, iman artar ve eksilir demişlerdir. Şimdi diyeceksin ki, hayda demin icma dedin. Şimdi diyorsun ki, cumhur yani çoğunluğu ne demiştir? Artar. İman artar ve eksilir demiştir. Bazıları ise, iman artar demiştir, ama eksilir lafzını kullanmakta tevakkuf etmiştir, durmuştur. Evet. Tabii eksilme lafzını Kullanmakta. Kim Kur'an'dan veya sünnetten bir delil getirecek içinde eksilir, imanın eksilir lafzı geçtiğine dair? Yok <gülüyor> naks kelimesi diyoruz. Yani naks. Ayet kim? Mesela heh, eksilmesine diyoruz. O yüzden bazı ehli sünnet <gülüyor> alimleri eksilme lafzını göremedikleri için Kur'an ve sünnette tavakkuf etmişlerdir. Ama mana olarak kabul etmişlerdir.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 Peki kardeşler buraya kadar anlattık. Seleften imanın arttığına ve da, eksildiğine dair icmayı bildik. Şimdi de Kur'an ve sünnetten imanın arttığına ve eksildiğine dair çok kısa olarak bir iki delil zikredelim. Bakın şimdi kardeşlerim. İmanın artmasıyla yani ne? Ziyadeleşmesiyle alakalı Kur'an'da çok hoş ilmi birkaç malumat vereceğim. Çok farklı. Ben dersin başında ne zikretmiştim? Hani çok delil.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 İman için ez tu kelimesi kullanıyor. Artmak. Altı yerde. Açık şekilde ziyade kelimesi geçiyor. mu altı Sadece altı yerde Kur'an'da. Kur'an'da sadece altı yerde ez tu Arapçası, Türkçesi ziyadeleşmek, artmak. Kelimesi geçiyor. Ayet numaralarını veriyorum. O yüzden e, ayetleri tek tek zikretmiyorum. Siz numaralarına yazın bakarsınız. Birincisi Ali İmran 173. 2 Enfal 2 2 Enfal suresi 2. ayet 3 Tövbe suresi 124 4 Ahzab 22 5 Fetih 4 6 Müddettir 31 1 Ali İmran 2 Enfal 3 Tövbe e, Pardon 1 Ali İmran 173 2 Enfal 2 3 Tövbe 124 4 Ahzab 22 5 Fetih 4 altı müddesir otuz bir ikinci malumat bu delillerle alakalı hidayetin arttığına dair deliller gelmiştir Kuranda. Evruney de o altı tanesi imanın arttığına dair. ney? ikinci ma hidayetin arttığına dair. Bu da Kuranda üç yerde var. Kuranda üç yerde hidayetin arttığına dair ne gelmiştir delil. Bir Meryem yüz Meryem 76 altı. İki Muhammed 17. yedi. Üç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 anlamına geldi. Bu da çok önemli. Ayet numarasını önce vereyim size, sonra okuyayım. Bakara 137. Hidayetin iman manasına geldiği var arkadaşlar. Fa'in amenu bi mislima amen tum Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, hidayeti bulmuş olurlar. Demek ki iman eden hidayeti bulmuş. Hidayeti bulmayan iman etmemiş, iman etmeyen hidayeti bulmamış demektir. Anladık kardeşler? Üçüncü malumat yine delillerle alakalı. Huşuğunun artmasından haber veriyor Kur'an'da. Huşuğunun artmasından haber veriyor. Bu da Kur'an'da sadece bir yerde var. Huşuğunun artmasından bahsediyor Allah. İsra 109. İsra 109. Huşuğunun arttığının delili imanın ne? Artmasına delildir. Çünkü kuşu imandır. Buna delil ne? Huşuğunun iman olduğu. Ya huşuğu kalptir. Kalp amelleri zaten imandan değil mi? Bütün fırkalar icma etmiştir. Ameli imandan çıkaran bütün fırkalar dahi istisnasız. Ben İslam tarihinde hiçbir fırka bilmiyorum ki amel imandan değil deyip de kalp amellerini de buna dahil etsin. Hayır. Mutlaka kalp amelini sokar. Bütün fırkalar en, ceh en mürciye insan bile sokar. Sadece birkaç mürciye alimine nispet edilmiştir o da şüpheli. Tamam Kur'an'da açık bir ayet de var ki huşu imandır. Mesela kad eflehal mu'minun ellezinehum fi salatihim khashihun. Müminler felaha bulmuşlardır. Felah bulmuşlardır onlar ki namazlarında huşu içer. Onlar kim? Mümin, iman. Neymiş namazlarında huşu içer. Mümin suresi 1 Müminun suresi 1 2. Dördüncü malumat delillerle al alakalı. Müminlerin birbirlerinden fazilet farkı olduğunun da Kur'an'dan ne gelmiştir? delil gelmiştir. Bu da neye delalet? İmanın attığını eksildiğinde. Çünkü Kur'an'da müminlerin arasında derece farkının olduğunu söylüyor. Nisa 95-96 Hadit 10 Nisa 95-96 Hadit 10, Nemil 15 Tövbe 100 ve daha başka ayetler de var. Bununla alakalı. 5. Beş. Beşinci malumat Nemir, Tövbe 100 Nemil 15 Beşinci malumat Müminlerin derecelerinin birbirinden üstün olduğu Kur'an'da gelmiştir arkadaşlar. Derecelerinin. Ebürlerinde neydi? Fazilet farkı. Bunda derecelerinin. Enfal 4. İsra 21. Mücadele 11. Rahman 4. Altıncı malumat arkadaşlar. Bu biraz sıkıcı olabilir. Sabredin. Efendim? İsra 21. Mücadele 11. Rahman 4. Altı. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam hakkında kalbinin mutmain olmasını haber vermesi. Neye delil? İmanın artmasına delil. Hani diyor ya ölüleri nasıl dilirttin, inanmıyor musun? İnanıyorum Rabbim. Ancak ne olsun? Kalbin mutmain olsun. Bu da neye delil? İmanın arttığına delil. Bakara 260. Tabii, tabii. aynen öyle Evet. zaten bu ayetlerde de onlara da işaret var tek tek yani evet. o beşinci kısımda yedi arkadaşlar Allah'ın müminlere iman etmelerini istemesi neye delildir? imanın arttığına bakın bu ayet çok subhanallah çok acayip diyorum ki Mahmut abi sana ey otoparkçı otoparkçı ol ne demek bu? Yani sağlam otoparkçı ol. Çünkü eğer sen otoparkçı değilsen ilk cümlem ters. Nasıl ben sana ey otoparkçı diyeceğim da otoparkçı değilsen? Demek sende bir otoparkçılık var. Ama ben senden ziyade istiyorum. Şimdi yazın bakalım ayeti. Nisa 136 diyor ki Ya Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer onlar Allah'a ve Resulüne iman etmemişse Allah onlara iman etmiş der miydi? Kafire iman etmiş denir mi? Hayır. O zaman Ey iman edenler imanınızı pekişleştirin, tehkitleştirin, sağlamlaştırın, ziyadeleştirin demektir. Anladık bu ince noktayı? Yani i̇manla tesmiye ediyor, evet. akıvalı olsunlar diye. Aynen öyle. Evet, sekizinci malumat. Allah'ın müminleri üç tabakaya ayırması kuranda imanın arttığını, eksildiğine delildir.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 Evet. Sünnetten delillere geçiyoruz ama bunu uzatmıyorum. Çok fazla delil var sünnetten. Sadece üç tanesini hızlıca hızlı zikredeceğim. Bir, iman yetmiş küsür şubedir en üstü ve en altı diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu neye delil? Arttığına, eksildiğine. İkinci delil, ekmelül müminine imanen ehsanuhum kulukan. Müminlerin imanca en kamil olanı nedir? Ahlakça en güzeli, en güzel olanıdır. Ebu Davud'da ikinci hadis. Üç,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 Şimdi ee, şu noktaya dikkat edin. Şu bir nokta. <gülüyor> burada. Altmış buraya gelmiş. Buraya gelmeden önce neredeydi? Hayır, Buradaydı. Bu kadar basit. Buradaymış. Gitti. Buraya geldi. Gelmeden önce neredeymiş? Neyle geldi buralara? Bir şeylerle. Bir ameller yaptığı değil mi? Peki o amelleri terk ettiğinde niye burada olsun ki? Adam hak etmiyor. Yine ne olacak? İnecek. Anladık bunu. O zaman ne diyoruz? Altına dair bütün deliller neye delil? Eksilsin. Eksildiğine delil. Yani o yani yüzden sahabe abile yani şöyle deniliyor. Hani sahabe sahabeye görüne demiş gel biraz oturan iman deyim ama imanımız arttı ya. tabii. Yani bu Hocam, şu özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı hani mesele şu yani tam sonra, sonra azaldığına şey, dair. Şu, hani tamam artmadan önce zaten yani aşağıdaydı yani bunda şüphe yok. dediğiniz misalle bu anlaşılıyor yok. Arttıktan sonra azaldığına dair. Şimdi e, şöyle o insan neyle arttı? Amel, Amelle. O yoksa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 kıyamete kadar Resulullah'tan beri gelecekmiş. Hani nerede bu? Hocam, böyle nerede böyle bu? Bir durum yok. Var mı? Bunu söylediğimi biter. Her mevzuda. Her mevzuda. Vallahi ben hayatımda bundan daha güçlü hiçbir delil görmedim. Yine selefin neyi? İcması. Bak görüyor muyuz? Nereye dönersen dön kafayı nereye toslarsın? İcmaya toplarsın. Hocam şöyle bir durum var yine. Mesela mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra mürted oluyor adam. Tabii. Şimdi hiç iman Tabii kalmış. tabii. İman kökten gidiyor, mürted oluyor. Dediğin gibi öldürülüyor. Hiç imanı kalmayınca demek ki masiyetle ne yapıyor? Azal ki ben azalıyor. zaten e, birazdan deliller de söyleyeceğim. attığı halde sonradan eksildiğine <gülüyor> dair. işaretler var Kur'an ve sünnette. Sadece biz eksilme lafzına takıldık. Evet. Yoksa mana olarak mütevatirdir. Mana olarak mütevatirdir. Biz mütevatir lafzını bu mutezilenin tarif ettiği gibi yapamayız. Eğer mütevatirden kasıtın meşhur olansa nedir? Mütevatir ismini ver. Kelimede çok sorun yoktur. Biz bunu anlattık değil mi? Man anlam doğru olduktan sonra o anlamı hangi lafızla ifade etmişsin o çok önemli değil. Şu evet. Şu biraz aydınlık verir mi acaba? Hani mümin günah işlediği zaman rivayetlerde geliyor ya. Evet. E, günah işlediği an imanı ondan çıkar başı... O gibi, da gelecek. O var gibi. o içinde var. Var, var o içinde. Zaten ana hani hataların tahsihi dedik ya. İşte o hatalardan birisi. Mümin mümin ettiği zaman ne? Zina e, e, mümin olarak zina etmez. Evet.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 Tamam, maruf. Olur. Çünkü imanda eşli sünnette icma vardır. İmanın asıl yeri kalptir. Amel imandandır ama asıl yeri kalptir iman. Bunda icma vardır. Evet kardeşler. Evet, ne diyorduk? Art arttığına dair bütün deliller, Ablukuddus kardeş neymiş? Eksildiğine Delilmiş. O yüzden ehl sünnet alimleri imanın artmasıyla alakalı gelen delillerin delilleri eksilmesine delil getirmişlerdir. Bakın acayip subhanallah. Akide kitaplarına bakın. Görüyorsun Bapaç, bapaçmış diyor ki imanın artması ve eksilmesi. Artmasına dair delilleri zikrediyor. zikrediyor. Yani o zaten o delalet ediyor eksildiğini. O yüzden onu delil getiriyorlar ehl sünnet alimleri. Tamam mı?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 Mesela dikkat edin, şimdi selefin mezhebini tahkik ediyoruz değil mi? Bizim asıl amacımız ne? Selefi anlamak. Yeniden iman nedir onu bulmaya çalışmak değil. Zaten bu 1400 önce bulunur. Ebu Davud Es-i kim? Sünnenin sahibi. Ebu Davud bildiğimiz bu kadar Kütübi kötü bir nedir? Bir tanesidir. Sünnenin de, Ebu Davud Sünnenin de yine İmam İbn Batta İbanes'in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 Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler dinin eksik olmasına neyi delil getiriyor? Neyi e, örnek veriyor? Hayız olunca ne yapıyor kadın? Namazı terk ediyor. Bakın naks kelimesi var diyorlar. İmam Ebu Davud gibi İbni Batta gibi alimlerimiz. Diyorlar ki bakın hadiste naks kelimesi geçti. Din eşittir nedir? İman. Hadiste din dini eksik olarak değil mi kadınları ne yapıyor? Vasıflıyor.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 azalarla amelde olur. Namazlar, oruçlar, değil mi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma. Bunları yaptıkça imanlar, terk <gülüyor> ettikçe ne olur? O cüzler eksilir. Üç, kalbi amellerde olur. Arkadaşlar, tevekkül, zayıf olur, korku, az olur. Değil mi? Nebi Hasan ne diyor, ben en çok Allah'tan korkanınızım. Demek ki ne? Korkmada artma ve ne oluyor? Eksilme, oluyor, sevme. Herkes Allah'a eşit derecede mi seviyor? Değil mi? İn kuntum tuhibbûnallâhe fettebîûni yuhbîkkumullâh.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 Ki Allah Resulü bile sahabelere demedi mi namazlarda? Sahabeler e, işte e, şikayetlerini belirttiler. Sonra çeşitli ortamlarda Allah Resulü'ne sorular sundular. Dediler ki Allah Resulü dedi ki işte şunu kim yarattı, şunu kim yarattı. En son kime döner? Allah'a kim yarattı sözüne gelir. Siz orada Allah'a sığının. Yani demek ki ney? Hep tasdikte artma eksilme oluyor. Ama bir şartla bu şüphe ne olacak? Bu şüphe olarak olmayacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hepimiz bunu kendi dünyamızda yaşamışızdır. Yaşıyoruz yaşıyoruzdur. Peygamberimiz de hocam diyor ya beni bir an olsun nefsimle baş başa. Yani Allah Sübhan tabii Allah ve Teala mesela peygamberlere göstermemek. Evet. Mucize vermiştir, değil mi? Evliyalara keramet vermiştir. Ne? Bunlarla hep imanların müminlerin neyi? tasdiki artmıştır. Mesela Allah şahit ben tabi bunu burada açmayacağım bu uzun. Ben mesela Suud'da ders aldığım şeyh'in bir kerametini gördüm. O an öyle bir imanım arttı ki. Yani öyle bir imanım arttı belki Allah'ınız da o an ölseydim belki yani nerelerdeydim ama şimdi nerede o iman yani? O yüzden Allah Sübhane ve Teala bir şeylerle tetikler. Bazı mucizelerle, evliyaların kerametleriyle tetikler. Çünkü biliyorsunuz ehli sünnette keramet haktır. Ehli sünnette mucize haktır. Biz bunu hepimiz biliriz. O yüzden kardeşler, iman tekrarlıyorum diyorum ki ehli sünnette icma vardır ki tasdikte artma ve eksilme olur. Mesela kardeşler, İbn Hazm var ya, imanda nasıldır biliyor musunuz? İmanda tam ehli sünnet gibidir. Düşünür. Ancak sadece istisna getiriyorum. Bir yerde hata etmiştir. O da demiştir ki tasdikte artma ve eksilme olmaz. O yüzden ehli sünnet İbn azamı o cüzde yermiştir. Halbuki imanı anlattığı zaman bir insan imanı öğrenmek istiyorsa kesin İbn azam'ın kitabını okuyabilir. İman alakalı, imanla alakalı bahsettiği şeyleri okuyabilir. Dersiyi iyi oku. Ama sadece o tasdik kısmına dikkat et. O kadar ehli sünnete yakındır. İmanı ondan öğreniyor ya. Bugün en iyi Tezileler yapıcıları bile İbn Hazım'a okuyor. Doğru, okuyorlar. Ki büyük alim olma sebebiledir aslında evet. bu. Evet. Fisalda görürsünüz İbn Hazm'ın fisalında bunu görürsünüz. Evet. Şimdi tasdikin arttığını herkes arkadaşlar ne dedik Muhammed abi kendi nefsinde kendi nefsinde bilir. Herkes kendi nefsinde bilir. Mesela bir keramet bir mucize gördüğünde vesaire. Mesela delil ne arkadaşlar? Ve iz qale İbrahimu Bakara 260 ilk hale İbrahim Rabbibbi erini keyfe Tu meuta Hani İbrahim demiştik ki Rabbim bana göstersen ölüleri nasıl diriltirsin Kae evem tumin inanmadın mı Evet mi diyor Evet deseydi küfür bu Evet inanmadım olurdu Bela bilakis. yani ne inandım velakikin liyetma in ne kalbi ancak kalbim ne olsun? Mutmain olsun. Tasdikte ziyade istiyor. Bakın İbn-i diyor ki selef halimlerinden kardeşler. El-Ibane de diyor ki imana iman artmasını istiyor İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Tasdik ne var? Tasdikte artma istiyor. Said İbn-i diyor ki o liyetmainne kalbi kalbin mutmain olsun sözü var İbrahim Aleyhisselam'ın. O kısmı tefsir ederken diyor ki de imani imanım artsın diye diye tefsir ediyor Seleften Said İbn-i Cubeyr. Hatta başka bir rivayette diyor ki imanıma iman katsın diye. Başka bir rivayette dikkat edin diyor ki ey de yakîni yakînim artsın diye. Yakîn kelimesi. Evet. Taberin tefsirine bakabilirsiniz. abdullah es Sünne, el-acuri şeria el-lâlekâyi, ibn-i el bu rivayetleri bulursunuz. İbn-i Acer'de fethül isnadının sayı olduğunu söylemiştir. Yani neyin isnadının sayı olduğunu? İbrahim Aleyhisselam'ın o sözlerinin neyi? O sözlerinin e, o sözlerini tefsir eden bu alimlerin sözlerinin sayı olduğunu nerede bulabilirsiniz? İbn Hacer etül Vahri'de. Hocam şahit olduğunuz e, kerameti nakleder misiniz? <gülüyor> yani, sonra... sonra olsun. <gülüyor> i̇nşallah. Hayır işitmek de belki bize bir fayda verir. İmanımızı arttı. Ben, ben... <gülüyor> tamam inşallah. Doğru. İmanımızı arttıralım inşallah. <gülüyor> Yedim. Şimdi var ya bu <gülüyor> <gülüyor> bir <sene> çekip, <gülüyor> kerameti nasıl kabul Ama ne o zaman? Bir olmaz <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> biz kerameti zaten inkar etmiyoruz. Yani. Allah Ama bizim, Allah burada bizim burada ölçümüz ne? Bizim burada ölçümüzle bir insanın getirdiği kerametle kerameti biz hüccet olarak kabul etmeyiz. Bizim hüccetimiz bellidir. O yüzden anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi Deccal ölüyü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 Oturdum dedim ki 5 dakika durayım. Sonra vücut dayanamamış buna yatmışım farkında değilim. Şeyh'im dedi ki ses geldi kulağıma Yılmaz çabuk namaza kalk 5 dakikan kaldı fırladım ayağa baktım hiç kimse yok etrafımda. Hemen namaza durdum selam verdim ezan okudu. Allah'a Allah emanet Yani ben onu yaşadığımda çok acayip oldum ki Ömer radıyallahu anh hutbede biliyorsunuz sesleniyor diye Yasari'ye diye. Bunlar bizim... ...alimlerimizin arkadaşlar kerametidir Ama biz bunları söylemiyoruz, ihtiyacı duymuyoruz. Neden? Çünkü eğer bunları yayarsan, ...bunları çok gündem edersen, ...bu senin menhecin olur. İnsanlar Kur'an sünneti arka plana alır. Ki bugün bazı fırkalar bunu yapmıştır. Adama getiriyorsun istediğin kadar rivayet, ...adam benim şeyhimin kerametidir. O yüzden maslahat babından bunu çok dillendirmeye... ...gerek yok. Hiçbir şeyhi de görmesek kerametini de... ...anlatabiliyor muyum? Bizim imanımızın artmasına sebep... ...onlar da şey var. Kalk gece namazına imanlardır. Evet. Evet. Sahabe-i kiram, raduanillah aleyhim ecmaîn, Peygamber Aleyhissalatu ve Vesselam'dan mucize gördükleri için mi iman ettiler? Kesinlikle. Mucizeyi görünce imanları arttı. Evet, Ama imanları önce de neydi? İmanları vardı. Evet. Hem de sarsılmaz bir iman. Evet. evet. <gülüyor> Burayı anladık kardeşler. Şimdi İbn Kesir, İbn Teymiye, İmam Nevevi, İbn Hacer ve daha birçok alim bakın kimleri zikrediyorum. İbn Kesir İbnu Teimiyye, İmam Nevevi, İbni Hacer ve daha birçok alim eserlerinde tasdikin attığını söyler ve bazı alimlerde icmayı zikretmişlerdir. Peki yeni bir soru, İslam'da artma ve eksilme olur mu? İslam'da artma ve eksilme olmaz demek yanlıştır. Olur demek de yanlıştır. Bu da tavsil var. Bunu şimdi burada değil de imanda istisna mevzusu içerisinde işleyeceğim. Yani inşallah mümin demenin hükmü nedir konusunda işleyeceğim. Orada anlatacağım. Normalde sıralamaya göre şimdi anlatmam gerekir. Değil mi? Çünkü iman artmasından, eksilmesinden bahsettim. İmanı da sokmam lazım. Ama yapamıyorum bunu. Sebebi de şu. İlmi düzene göre anlatmam lazım. Ama sebep var o da şu. İslamda istisna mevzusunda bazı önemli kaydeler var. Onları vermek zorundayım. Onları verdikten sonra bu mevzuanca anlaşılabilir. Onu da orada vermem gerektiği için bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Orayı ee, oraya erteliyorum. İnşallah ee, 15-20 dakika sonra buluşmak üzere. Valla Allahu Alemu sallallahu Aleyhi ve Sellem.